Biz yine dinleriz de yapacağımız kadarını becerebildiğimiz kadarını yaparız diyorsanız, eh geleceksin muhasebe olursam yine derse çıkacağım inşallah. <gülüyor> Muhteremim din kardeşlerim. <gülüyor> ya. ya ağzımızın tadı, kalbimizin tadı, aklımızın tadı, dımağımızın tadı, her şeyin tadı. Allah ile beraber olmakla ancak yoksa yoksa maşuktan ayrı düştükten sonra Allah'dan ayrı düştükten sonra